Gazap Üzümleri John Stenbeck 2. Part Beton yolun iki yanı birbirine dolaşmış kuru otlardan bir ile kaplı gibiydi. Her birinin uçlarında ya köpekleri takılmayı bekleyen yulaf kılçıkları ya at toynaklarına sığınlaşmaya heveslenen yüksük otları ya da koyun yünlerinin belası, pisi otları kazırdı. Uyuyan hayat, dağılmanın, yayılmanın fırsatını kolluyordu. Her tohumda dağılma yetenekleri, yaratılıştan vardı. Kıvrık oklar, rüzgar için minik paraşütler, ufacık mızraklar, dikenler. Hepsi de kendilerini taşıyacak bir hayvan, bir pantolon paçası, bir kadın etiği bekliyordu. Hepsi pasifti ama harekete geçecek donanımları da hazırdı. Hareketsizdiler ama birikmiş hareket yüklüydüler. Güneş otlara vurmuş, hepsini ısıtmıştı. Gölgede otların altında böcekler kıpır kıpırdı. Karıncalar, uçan karıncalar tuzak kuruyor. Çekirgeler havaya sıçrayıp sarı kanatlarını bir anla açıyor. Ufacık böcekler durmadan yürüyordu. Yol kenarındaki otların üzerinde bir kaplumbağa, hiç gerçi, hiç gereği yokken sağa dönerek ilerledi. Yüksek kubbeli kabuğunu taşıyarak yürüdü. Güçlü bacakları, sarı tırnaklı ayakları, otlar üzerindeki pek ağır hareket etmekteydi. Yürümek denemezdi buna. Çabalaya çabalaya kabuğunu götürüyordu işte. Üstüne düşen arpa samanları, kabuğundan aşağı yuvarlanıyor, yonca kozaları, o kabuktan kayarak yeri boyluyordu. Gaga gibi ağzı yarı açıktı. Zeki bakışlı, şakanın değerini bilen gözleri, tırnak şeklindeki kaşlarının altından dosdoğru karşıya bakıyordu. Peşinde kırılmış otlardan bir iz bırakarak geldi. Geldi, yolun hemen kıyısındaki yükseltinin önüne vardı. Bir an durdu. Gözlerini kırpıştırdı. Başını sağa sola çevirdi. Sonunda o yükseltiye tırmanmaya karar verdi. Ön ayakları çırpındı, uzandı ama hiçbir yere dokunamadı. Arka ayaklar kabuğu tepeştirdi itti. Kabuk önce otların üstünde, sonra çakıllarda kaydı. Yokuş giderek dikleşiyor, kaplumbağanın çabaları daha bir artıyordu. Arka ayaklarıyla itiyor, uğraşıyor, ikide bir kayıyor başı uzanabildiği kadar öne uzanıyordu. Kabuk yavaş yavaş yamacı tırmandı. Sonunda yolun kenarını oluşturan 10 santim yüksekliğindeki beton duvarcağı vardı. Arka ayaklar bağımsız çalışıyormuşçasına kabuğu getirip o duvara dayadılar. Baş yine yükseldi. Duvarın üzerinden karşıdaki dümdüz beton yolu süzdü. Duvarın üstüne tutunan eller zorlandı. Uzandığı, Kabuk yine yavaşça yükseldi. Ön kenarını duvara iyice dayadı. Kaplumbağa bir an dinlendi. Kırmızı bir karınca o sıra kabuğun içine girdi. Oradaki yumuşak etlerin arasına süzüldü. Birden kafa ve bacaklar içeriye kaçıverdi. Zehirli kuyruk da yanlamasına kapandı. Kırmızı karınca vücutla bacaklar arasında ezildi. Yaban yulaflarından bir tanesi de ön bacağı yapışıp girmişti kabuğun içine. Kaplumbağa uzun süre herkessiz yattı. Neden sonra? Boyun dışarı uzandı. Yaşlı, şakacı gözler çatık kaşların altından çevreyi kulaçan etti. Sonra bacaklarla kuyruk da çıktı. Arka ayaklar hemen işe koyuldu. Fil bacağı gibi çaba gösteriyorlardı. Kabuk öyle bir Açık tutturdu ki ön ayaklar betonun üzerine değemez oldu. Ama arka ayaklar kabuğu giderek daha da dikleştirmeye devam ediyordu. Sonunda ağırlık merkezi değişti. Ön taraf devrildi. Ön ayaklar yerleri kışıdı. Derken ön taraf tekrar yükseldi. Yaban yulafı ön bacağın hemen içinde dimdikti. Bundan sonra kolaylaşıyordu gidiş. Tüm bacaklar çalışıyordu. Kabuk iki yana sallanarak kaya kaya ilerledi. Kırklık bir kadının sürdüğü sedan araba yaklaşmaktaydı. Kadın kaplumbağayı gördü. Direksiyonu sağa doğru kırdı. Yolun dışına çıktı. Lastikler çığlık attı. Bir toz bulutu yükseldi. İki teker bir anlığına havaya kalktı. Sonra tekrar yerine kondu. Araba dönüp yoldan çıktı. İlerlemeye devam etti. Ama bu sefer daha yavaş gidiyordu. Kaplumbağa kabuğuna çekinmişti. Çabucak çıktı. Hızla ilerledi. Asfalt çok sıcaktı. Çok yakıyordu çünkü. Bu ara hafif bir kamyon yaklaştı. Şoför kaplumbağayı görünce direksiyonu ona çarpabilecek şekilde kırdı. Ön tekeri kaplumbağanın kenarını yonttu. Kaplumbağayı topaç gibi fırlattı. Hayvan madeni para gibi havada döndü. Sonra yolun kenarından aşağıya yuvarlandı. Kamyon tekrar sağa çekip kendi yoluna koyuldu. Kaplumbağa sırt üstü yatıyordu. Uzun süre kabuğunun içinden çıkmaya kalkışmadı. Ama sonunda bacakları boşlukta sallandı. Tutunup dönebileceği bir şey aradı. Ön ayağı bir kaya parçasına değdi. Yavaş yavaş kapuk yan döndü. Sonunda yere oturdu. Yulaf başı o sırada kabuğun içinden düştü. Üç tohumu toprağa değdi. Kaplumbağa yamaçtan aşağı inerken kuyruğu toprakları o tohumların üzerine doğru yuvarladı. Derken kaplumbağa tozlu bir yola girdi. İlerlemeye başladı. Kabuğu tozlar üzerinde pek yüzeysel bir iz oyuyordu. Yaşlı, şakacı gözleri ileriye bakarken gaga gibi ağzı biraz açıktı. Sarı tırnakları tozlarda kaya kaya yürüdü. Joad, kamyonun uzaklaştığını, viteslerin peş peşe değiştiğini, yolun lastikler altında ezilip gittiğini duyunca olduğu yerde durdu. Döndü, görünmez olana kadar onun ardından baktı. O gözden kaybolduktan sonra bile Joad hala uzaklara titreyip duran mavi havaya bakmayı sürdürdü. Düşünceli bir tavırla cebinden şişeyi çıkardı. Maden kabağını kabağın vidasını çevirdi. Viskiyi zarif bir hareketle tattı. Dilini önce şişenin ağzında dolaştırdı. Sonra kendi dudaklarında gezdirdi. Dikkatinden kaçan herhangi bir lezzet varsa onu da yakalamaya uğraştı. Deneme yaparmış gibi mırıldandı. Zencinin biri vardı. Ancak bu kadını hatırlayabiliyordu. Sonunda döndü. Tarlalara dik dalan tozlu yolda ilerlemeye başladı. Güneş sıcaktı. Evet. Tozları kıpırdatacak, kaldıracak hiçbir rüzgar yoktu. Yolun üzerinde kamyon tekerlerinin açtığı, izli, açtığı izlerin içine tekrar tozların aktığı, o ufacık hendekçikleri bile doldurduğu gözüküyordu. bir birkaç adım attı. Un gibi tozlar... Yeni sarı papuçlarının burnuna kapladı. Gri tabakanın altında sarı renk görünmez oldu. İlip pabuçlarının bağlarını çözdü. Önce birini sonra ötekini ayağından çıkardı. Bir süre nemli ayaklarıyla sıcak kuru tozları tepiştirdi. Uvacık taneler parmaklarının arasına girmeye başladı. Ayaklarının derisi kuruyup gerginleşti. Ceketini çıkardı. Pabuçlarını onun içine sardı. Bohçe edip koltuğunun altına kıstırdı. Nihayet yola koyulabildi. Önü sıra tozları kaldırarak arkasında da havada aslı bir toz bulutu bırakarak ilerledi. Kenara çit çekilmişti. Söğüt sarkıklarına iki sıra dikenli ter. Sarıklar çarpık kötü yontulmuştu. Dal çatallarından biri uygun yüksekliğe rastlarsa dikenli tel o yuvaya giriyor, rastlamazsa bu sefer oraya paslı bir telle bağlanıyordu. Çitin gerisinde rüzgarın, sıcağın ve kuraklığın yere serdiği mısırlar yatmakta, yaprakların gövdeyle birleştiği yerlerdeki yuvaların içine toz dolduğu görünmekteydi. Joad arkasındaki toz bulutunu birlikte süreyerek yoluna devam etti. Biraz ileride bir kaplumbağanın yüksek kubbeli kabuğunu gördüm. Tozun üzerinde ağır ağır sürüklenip gidiyordu. Bacakları kazık gibi ani kıpırtılarla hareket etmekteydi. Şu an durup onu seyretti. Gölgesi kaplumbağanın üzerine düştü. Baş, kollar ve bacaklar bir anda içeri çekildi. Kısa, kalın kuyruk yanlamasına kapanıp kabuğun içine kaydı. Joat onu eline aldı, sırt üstü çevirdi. Kabuğun üst kısmı yolun kenarın, yolun renginde grimsi kahverengiyken karın kısmı krem gibi sarıydı. Temiz, dümdüzdü. Joat bohçasını koltuğunun altında biraz daha yukarı doğru kaldırdı. Parmağıyla kabuğun alt kısmını okşadı. hafifçe bastırdı. Alt kısım sırttan daha yumuşaktı. İhtiyar kafa kabuktan dışarı uzandı. Bastıran parmağa bakmak istedi. Bacaklar havada vahşice sallandı. Kaplumbağa Joad'ın elini ıslattı. Havada rahatsız bir mücadele verdi. Joad onu tekrar yüzüstü çevirdi. Pabuçlarla birlikte ceketin içine sardı. Kolunun altında onun kıpırdadığını, savaştığını, mücadele ettiğini hissediyordu. Eskisinden daha hızlı yürümeye başladı. Topuklarını ince tozlara hafif sürte sürte gidiyordu. İleride yolun kenarında sıska, toz içinde bir söğüdün, cılıl, cılız gölgesi yere vuruyordu. Joad onun üst kısımlarını görebiliyordu. Karşıdan. Zavallı dalları yolun üzerine doğru uzanmış, yaprakları yok olmuş, yoluk tavuk gibi kel kendi. John artık terlemeye başlamıştı. Mavi gömleğinin içinde sırtı ve koltuk altları koyulaşmıştı. Kasketinin siperliğini çekti. Siperliğin orta yerini büktü. İçindeki kartonu öylesine kırdı ki bir daha asla deminki gibi yeni görünemezdi artık o kasket. Adımlara yeni bir hız, yeni bir azim geldi. Uzaktaki söğündüğün gölgesine doğru ilerlemeye devam etti. Söğündüğün dibinde gölgelik olacağını biliyordu. En azından gövdenin kalınca sutun gibi gölgesi olurdu. Güneş tepede değildi artık çünkü. Vakit öğleyi geçmişti. Ensesine düşüyordu güneş. Başının içinde uğulduyordu. Ağacın dibini göremiyordu. Bir çukurun içinden çıkmıştı çünkü ağaç. Çukurlar, suyu düzlüklerden daha uzun süre tutabildiği için. Coat, güneşe rağmen adımlarını biraz daha sıklaştırdı. Yokuştan aşağı inmeye koyuldu. Birden adımları tedbirli biçimde yavaşladı. Ağacın gölgesi kapılmıştı. Bir adam yere oturmuş, sırtını o gövdeye dayamıştı. Bacak bacak üstüne atmış, çıplak ayaklarından biri hemen hemen kafasının hizasına kadar yükselmişti. Gordon yaklaştığını hiç duymadı. ıslık çalıyordu çünkü. Ciddi ciddi. Evet, o kız benim sevgilim atış şarkının ezgisiydi çaldı. Üstteki ayağı ezginin temposuna göre bir yükselip bir alçalıyordu. Dans temposu değildi tutturduğu tempo. Birden ıslığı kesti. Rahat bir tenor sesiyle şarkıya başladı. Evet, o benim kurtarıcım. Mesih benim kurtarıcım, artık Mesih benim de kurtarıcım. Gizlim yok, saklım yok, artık şeytan falan değil, benim kurtarıcım Mesih'tir. Adam fark edinceye kadar Joat dalların bozuk gölgesi altına girmişti bile. Şarkıyı kesti, başını çevirdi. Upuzun kemikli bir kafası vardı. Derisi oldukça gergindi. Kereviz sapı gibi... Sıska ama güçlü kasları oluk oluk bir boyun üzerine oturmuştu. Gözleri kocaman patlak patlaktı. Göz kapakları o gözleri kapayabilmek için gerilip usanıyordu. Renkleri kırmızıydı. Adamın yanakları kahverengi gibi parlak, sakalsız, dudakları dolgun, gülmeyi seven türden duygulu dudaklardı. Burnu gaga gibiz ve sertti. Cildini öyle geliyordu ki, Kemer üzerini rastlayan nokta bembeyaz siliniyordu. kesiliyordu. Hiç ter yoktu bu suratta. O geniş, solgun alnındı bile. Şaşıracak kadar geniş bir alnı vardı. Şakaklarında ince mavi damarlar göze çarpıyordu. Yüzünün hemen hemen yarısı gözlerinin yukarısında kalmaktaydı. Dik, kır saçları sanki parmaklarıyla taramış gibi alnından geriye doğru gidiyordu. Kıyafet olarak üzerinde işçi tulumu ve mavi bir gömlek vardı. Pirinç düğmeli, bulu jean ceketi, lekeli kahverengi şapkası yanı başında yatmaktaydı. Keten spor papuçları da tozdan griye dönmüştü. Ayağından fırlattığı yerde yatıyorlardı onlardı. Adam Joada da uzun uzun baktı. Işıklar o kahverengi gözlerin iyice derinine sokulabilmekte, irislerindeki minik sarı benekleri ortaya serilebilmekteydi. Boynundaki kaslar dışarı fırlamıştı. Joat delikli gölgenin altında duruyordu. Kasketini çıkarıp onunla suratını sildi. Sonra kasketi de, rula yapılmış çeketi de yere bıraktı. Koyu gölgeyi kapmış olan adam Üst üste attığı bacaklarını indirdi. Ayak parmaklarıyla toprağa değmeye çalıştı. Joad, merhaba dedi. Yolun üstü cehennemden beter. Oturan adam ona soru soran gözlerle baktı. Sen küçük Tom Joad değil misin? Bizim Tom'un oğlu Hani. Öyle dedi Joad. Ta kendisi. Artık eve dönüyorum. Beni hatırlamazsın herhalde dedi adam. Gülümsediğinde dolgun dudaklarının arasından at gibi iri dişleri çıktı ortaya. Yok, elbette hatırlamazsın. Ne zaman vazgeçsem sen küçük kızların saç örgülerini çekeştirir dururdun. Kökünden sökmeye ahdetmiştin sanki o örgüleri. Sen hatırlamayabilirsin ama ben, hatırlıyorum o, saçını bırakmadın diye iki çocuk birden getirilmiş getirilmiştiniz benim karşıma. Sulama hendeyinde kızla ikiniz birlikte vaktiz etmiştim. Kediler gibi bağırıyor, tırmıklar atıyordunuz. Şuat ona kapakları yarı inik gözleriyle baktı. Sonra güldü. Yahu sen papazsın dedi. Papazsın sen. Daha demin senden söz ediyordum birine. Papazdım dedi adam ciddi bir sesle. Feder, Jim Kesey, adanmış dindar. Susmovaçasına sus İsa'nın adını haykırır dururdum. Osulama hendeğine günahından pişmanlık duyan öyle bir kalabalık doluşurdu ki yarısı boğulacak sanırdın. Ama artık bitti. İçini çekti. Artık yalnızca Jim Kesey'im. Tanrının çağrısına falan. Yok kafamda. Onun yerine bir yığın günahkar düşüncelerim var. Ama bana mantıklı gibi geliyor hepsi. Joad, insan çok düşündü mü elbet kafasına bir alay düşüncesi diler. Dedi, seni iyice hatırladım artık. Vaazların iyiydi. Bir keresinde, hiç unutmam, vaazın başından sonuna hep ellerinin üzerinde dolaştım durdum. Avazın çıktığı kadar da bağırdın. Annem seni herkesten çok severdi. Büyükannem de o ermiş derdi senin için. Juhat rola yapılmış ceketini daldı. Cebini cebi buldu. Şişeyi ortaya çıkardı. Kaplumbağa o sırada bir bacağını kıpırdatacak oldu ama Juhat onu hemen sarıp sarmaladı. Kapağı açtı. Şişeyi uzattı. Çek bir fırt. Kesi şişeyi aldı. Düşünceli bakışlarla süzdü. Artık pek vaz... Artık pek vaz verdiğim yok. Zaten artık kimsede inanç minanç kalmadı. Daha beteri bende de kalmadı. Tabii ara sıra yine dürtüyor içimden bir şeyler. Hemen bir ayin veriyorum ya da... Şölen falan verildiğinde... Şükran duasını ben yapıyorum ama yürekten değil. Millet benden bekliyor. Biliyorum da ondan yapıyorum. Juhat suratını yine kasketiyle sildi. Herhalde içki içmeyecek kadar kutsalım diye bir iddian yoktur ha? Dedi. Kesin onun elindeki şişeyi ilk defa fark ediyormuş gibi baktı. Kaldırıp eğdi. Üç koca yudum çekti. Zevkli şey içki içmek dedi. Bırak olsun. Fabrika yapımı içki bu. Pahalı. Kese bir yudum daha aldı. Şişeyi ondan sonra uzattı. Güzel dedi. Tekrar. Baya güzel. Şu şişeyi ondan aldı. Terbiye gereği şişenin ağzını koluyla silmeden içti. Çömelik oturdu. Şişeyi kıvrık duran ceketinin dayayıp ortaya koydum. Parmakları usanıp bir kuru dal buldum. Onunla düşüncelerini yere çizmeye koyuldum. Kare bir içiminde bir yerde ne kadar yaprak varsa süpürüp attı. Tozları düzeldi. Ortaya açılar. Küçük daireler çizmeye başladı. Seni çoktandır görmemiştim dedi. Kimsenin gördüğü yok beni diye karşılık verdim apas. Başımı aldım gittim oturup düşündüm. İnanç yine var içimde ama artık aynısı değil. Koşku duyduğum bir sürü şey de var. Daha bir dik oturdu ağaca öyle dayandı. Kemiklieli tulumunun cebine sincap gibi daldıdan kara bir tütün topağı çıkardı. Üzerindeki saman çöplerini, gri renkli cep tozlarını dikkatle üfürüp temizledi. Sonra bir köşesinden ısırdı. Avurduna yerleştirdi. Topak uzatılıp ikram edildiğinde Joad elindeki değneği sallayıp reddetti. Kaplumbağa içine sarıldığı cikete saldırdı. Kesiyi kıpırdayan giysiye baktı. ''Ne saklıyorsun orada? Tavuk falan mı?'' diye sordu. ''Boğacaksın zavallıyı.'' Şu an ceketi daha bir sıkı sardı. ''İhtiyar bir kaplumbağa.'' dedi. ''Yolda buldum. Buldözer sanki kerata. Kardeşime götüreyim.'' dedim. ''Çocuklar bayılır kaplumbağaya.'' Papaz kafasını yavaşça salladı. ''Her çocuğun bir ara kaplumbağası olur.'' Ama kimse uzun boylu besleyemez kaplumbağayı. Uğraşırlar, didinirler, sonra bir gün bir de bakarlar, almış başını gitmiş uzaklara. Tıpkı benim gibi. Dinin verdiği öğüdü, önümde hazırken alıp kullanmadım da orasını didikledim, burasını didikledim, sonunda yıktım, gitti hepsini. Şimdi içimden ilham geliyor. Vaaz verince ne diyeceğimi bulamıyorum. Bir ses bana insanlara yol göster diye sesleniyor. Ama peşime düşenleri nereye götürürüm onu bilemiyorum. Joad sen de onları oldukları yerde dolaştır dur dedi. Sulama kalanına batır, çıkar. Benim gibi düşünmezseniz cehennemde yanarsınız de. Ne diye peşine takıp bir yere götürmek istiyorsun ki? Başlarında ol, önlerinde ol, yeter. Gövdenin koyu renk gölgesi yerde biraz daha uzamıştı. Joad sevinerek oraya doğru kaydı. Oturdu. Tozların üzerinde kendine yeni bir yer düzledi. Değneyle düşüncelerini bu sefer de oraya çizmeye koyuldu. Sık tüylü, sarı bir çoban köpeği, Yolun üzerinden onlara doğru geliyordu. Başı eğik, dili dışarıda, salyaları damlıyordu. Kuyruğu halsiz bir kıvamla, halsiz bir kıvrımla sarkmakta, hayvan sesli sesli solumaktaydı. Şu at ona ıslık çaldı ama o yalnızca kafasını biraz daha eğmekle yetindi. Adımlarını hızlandırıp önceden kararlaştırdığı bir yere doğru ilerledi. Bir yere gidiyor dedi Juhat, hafif bozularak, belki de evine. Ama papazı kafasındaki düşüncelerden koparmak kolay değildi. Gidiyor bir yere tabi dedi, elbette gidiyor. Ama ben, ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Bak, sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanları coşturur, zıp zıp zıplatır, bağtır, çağtır, kendilerinden geçirirdim ayıtmak için yeni baştan vaftiz etmek zorunda kalırdım. Sonra da ne yapardım biliyor musun? Kızlardan birini çayıra götürür yatardım onunla. Her seferinde yapardım bunu. Sonra pişman olur. Ha babam dua ederdim ama hiç yararı olmazdı. Bir dahi sefere yine milletin de benim de içimiz ilham dolar ben sonunda yine aynı şeyi yapardım. İflah olmam ben. Dedim sonunda. Sahtekar, iki yüzünün biriyim dedim. Ama isteyerek yapmıyordum. Joat gülümsedi. Opuzun dişleri birbirinden ayrıldı. Dili dudaklarını yaladı. Kızlarla etebilmek için coşkun bir ayının üstüne yoktur dedi. Ben de yaptım aynısını kaç kere. Casey... Heyecanla ona doğru eğildi. Gördün mü bak diye bağırdı. Ben bunun böyle olduğunu anlayınca düşünmeye başladım. Kemikliği iri eklemli elini indirip kaldırarak bir şey okşar gibi hareketler yaparak anlatmaya başladım. Şöyle düşündüm. Ben şurada vaaz veriyorum. Onlar da karşımda duamda öyle etkileniyorlar ki zıplayıp bağırıyorlar. Söylediğine göre bir kızın yatma isteği bizi şeytandan gelirmiş. Ama kız kendini ailene ne kadar kaptırmışsa çayire gidip yatma evesi içinde o kadar çabuk uyanır. Kendi kendime düşündüm. Bu kızları ne bok yemeye affedersin. İçi dışı kutsal inançla dolu olan, gözlerinden kulaklarından inanç mı çıkıran bir kıza şeytan nasıl bulaş bulaşabiliyordu? Peki? İnsana öyle gelir ki şeytanın zırnık şansı olmaz öyle bir zamanda. Ama durumda ortada. Gözleri heyecandan parlıyordu. Bir süre boş avutlarını emdi. Sonra tozların üzerine tükürdü. Tükürük toprağa yuvarlandı, yuvarlandı. Çevresine tozları topladı durdu. Sonunda katı bir çakıla benzedi. Papaz. Iki elini açtığı kutsal kitabı okuyormuş gibi avuçlarına baktı. Alçak sesle konuştu. Ben ortaya çıkmışım. Bütün bu insanların ruhunu avucuma almışım. Sorumluyum ve farkındayım da. Ama bu sefer kalkıp o kızlardan biriyle yatıyorum. Juada doğru baktığında yüzünde çaresiz bir ifade vardı. Yardım istiyordu. Joad, toprağa dikkatli bir kadın bedeni çizdi. Memeler, kalçalar, oyluklar. Ben hiç papazlık etmedim dedi. Fırsat çıktı mıydı, kaçırmazdım. Ardından da uzun boylu düşünmezdim. Yalnızca şükrederdim fırsat çıktı diye. O kadar. Ama papaz dediğin de ondan diye direndi Casey. Kadın senin gözünde yalnızca kadındı. Başka hiçbir şey değildi. Benim gözümde ise kutsal ruhtan birer parça taşıyordu her biri. Ben onların ruhlarını kurtarıyordum. Onca sorumluluğu sırtımda taşırken onları coşturuyor, ağızlarını köpürtüyor, her taraflarını kutsal ruha boyuyor, sonra da alıp çayırlara götürüyordum. Belki ben de papaz olsam iyi ederdim, dedi Joat tütününü, kağıtlarını çıkardı. Bir sigara sardı. Yaktı. Dumanlarının arasından gözlerini kısarak papaza baktı. Hani bir kadınla yatmadım mı? dedi. Arayı kapatmam gerekecek. Casey devam etti. Öyle karga öyle kaygılanıyordum ki uyuyamaz oldum. Baaza giderken kendi kendime Ahdim olsun, bu sefer yapmayacağım diyordum. Ama daha böyle söylerken bile biliyordum yine yapacağımı. Evleneydin dedi Joat. Bir zaman bir papazla karısı hep bizim evde kalırlardı. Yehuvacıydılar. Üst katta yatar kalkarlardı. Ayinlerini de bizim ambarda düzenlerlerdi. Biz çocuklar gider dinlerdik. Her ayinin akşamına karısını bir temiz döverdi. İyi ki anlattın bunu bana dedi Casey. Bir tek ben böyleyim sanıyordum. Sonunda öyle tedirgin oldum ki başımı alıp ortalıktan yok oldum. Su işi baştan sonra iyice bir düşüneyim dedim. Dizlerini büktü. Ayak parmaklarının arasında tozlu kuru kısımları kışıdı. Kendi kendime nedir seni kemirip duran diye sordum. Kadınlarla yatmak mı? Sonra cevap verdim. Hayır. Esas mesele günah olması. Neden? Dedim kendi kendime. İnsanın içi günaha karşı karşı katır gibi direnecek kadar sağlam olduğu zaman İsa'nın ilhamıyla patlayacak gibi dolu olduğu zaman neden kalkar da elini Pantolonunun düğmelerini atar. Neden en çok öyle zamanlarda yapar bu işi? İki parmağını öteki avucu içine tempolu olarak peş peşe yatırdı. Sonra dedim ki belki de günah değildir. Belki insan ölü böyle yaratılmıştır. Belki kendimizi boşu boşuna suçluyoruzdur. Bazı rahibeler kendilerini bir metre boyunda Tel kırbaçlarla döver hani O geldi aklıma Belki de kendi canlarını yapmak hoşlarına gidiyordur Belki benim de hoşuma gidiyordur acı çekmek Bir ağacın altında yatarken düşündüm bunu Orada kalmışım. Geceleyin ortalık karardıktan sonra uyandım Yakınlarda bir yerlerde bir çakal oluyordu Ne yaptığımı bilemeden yüksek sesle konuştum Hepsi cehennemin dibine dedim. Ne günah diye bir şey var ne de sevap diye. Yalnızca millet ne yapıyorsa o var. Hepsi aynı bütünün parçası. Yaptıklarının bazıları güzel, bazıları çirkin ama bu konuda tek diyebileceğimiz bu kadar. Sustu, avucuna dikilmiş bakışlarını yukarı kaldırdı. Ağzından çıkan kelimeleri bir bir o avucu yatıştırdı sanki deminden beri. Joad ona sırıtıyordu ama onun da gözlerinde zeki ve ilgi dolu bakışlar vardı. ama dikkatli düşünmüşsün dedi. İyice çözmüşsün her şeyi. Casey tekrar konuştuğunda sesi acı ve kararsızdı. Kendi kendime nedir bu çağrı, nedir bu inanç diye sordum. Sonra cevap verdim. Sevgidir. Ben insanları öyle çok severim ki o sevgiden çatlayacak gibi oluyorum o zaman. Sonra kendime Mesih'i seviyor musun diye sordum. Düşündüm. Düşündüm. Hayır dedim. O isimde kimseyi tanımıyordum. Bir yığın hikaye dinlemiştim tabii ama benim sevdiğim yalnızca insanlardı. Bazen çatlayacak kadar çok seviyordum onları. Mutlu etmek istiyordum. Bu yüzden onları mutlu edeceğine inandığım şeyleri söylüyordum vaazlarımda. Sonra da ''Bak çok konuşuyorum, farkındayım.'' Belki de böyle pis bir dil kullan kullanışıma şaşırıyorsundur. Ama o sözler benim gözümde pis değil artık. Herkesin kullandığı sözler onlar. Kimse de kötü niyetle kullanmıyor. Bir şey daha anlamıştım. Onu da söyleyeyim sana. Bir papazın söyleyebileceği şey değil doğrusu. Artık papaz olamam zaten. Bunu düşünebildiğim, buna inandığım için olamam. Neymiş o diye sordu Joad. Casey ona utangaç bakışlarla baktı. Sana ters gelirse sakın bozulma ha. Burnuma... ''Yumruk yemedikçe kolay kolay bozulmam ben'' dedi Juhat. ''Neymiş o düşündüğünüz?'' ''Kutsal ruh yolu, yolunu, Mesih'in yolunu düşündüm. Ne diye her şeyi İsa'nın ve Tanrı'nın sırtına yüklüyoruz'' dedim. ''Belki de, belki de hepsi sevdiğimiz erkekler, sevdiğimiz kadınlardır'' dedim. ''Belki kutsal ruh aslında insan ruhudur, hepsi bu.'' Belki tüm insanların kocaman bir tek ruhu var. Herkes onun bir parçası. Oturup düşünürken birden anlayıverdim. Bunun gerçek olduğunu da ta içimde hissettim. Hala da ediyorum. Cuvat gözlerini yere çevirdi. Babazın gözlerindeki o çırpıl, çırıl çıplak dürüstlükle yüzleşemiyormuş gibi bir hali vardı. Bu tür düşüncelerle hiçbir kilisede dikiş tutturamazsın tabi dedi. Millet birleşir, seni ülkeden sürer, böyle şeyler düşünürsen. Sana düşen bağırmak, haykırmak. Millet bunu bekler. Kendilerini daha iyi hissetmelerine yarar. Ninem ayinde coştu mu kimse tutamaz onu. Koca papazı bile bir yumrukta yere seler. Keyse düşünceli gözlerle ona baktı. Sana sormak istediğim bir şey var dedi. İçimi kemirip duran. Sor hadi. Ben de severim konuşmasını. Bazen. Bak dedi papaz yavaş yavaş. Seni vaptiz ettiğimiz sıralarda papazlığımın en nişatafatlı günlerini yaşıyordum. Hele o gün ağzımdan burnumdan ufacık mesihler dökülüyordu. Sen tabi hatırlamazsın. Çünkü o küçük kızın saç örgüsünü çekiştirmekle meşguldün. Hatırlıyorum dedi Juhat. Suzy Lidl'dı o kız. Bir yıl sonra da şu parmağımı sakatladı hatta. Şey o hafta sana yaradı mı? Daha iyi bir insan oldun mu? Juhat düşündü. Yo. Pek de bir değişiklik hissettiğimi iddia edemem dedi. Peki daha kötü oldun mu? İyi düşün. Şu an şişeyi alıp bir yudum içti. Hiçbir etkisi olmadı. Dedi. Ne iyi ne kötü. Yalnızca eğlenmiştim. O kadar. Şişeyi papaza uzattı. O içini çekti. Biraz içti. İçki düzeyinin ne kadar düştüğüne bakıp bir küçük yudum daha aldı. Güzel dedi. O rezaletlerimle kimseye bir zarar verdim mi diye meraklanıyordum ben de. Şuat çeketine doğru baktı. Kaplumbağayı gördü. Kumaşın arasından çıkmış. Şuat onu bulduğunda hangi yöne doğru gidiyorsa yine aynı yönde yola koyulmuştu. Şuat bir süre onu seyretti. Sonra ayağa kalktı, tekrar tutup ceketine sardı, yere koydu. Çocuklara başka hediyem yok dedi. Bir tek bu kaplumbağa var. Papaz, garip ama sen gelirken ben de burada oturmuş, Tom Joat'ı düşünüyordum dedi. Bir uğrayayım diyordum. Eskiden onun inançsız diye bellemiştim. Ne yapıyor şu ara? Bilmem, ben dört yıldır evde yoktum. ''Sana mektup yazmadı mı?'' Şua tutandı. ''Şey, babam pek süsüz püslü yazı yazamaz. Süssüz de yazdığı yok ya. İmzasını o da herkes kadar atar. Kalemin ucunu yalar falan filan. Ama babam ömrümde mektup yazmış değildir. Hep söylediği bir sözü vardır. Bir lafı birine ağzınla söyleyemiyorsam demek o laf yazılacak kadar önemli değil.'' der. ''Sen dışarılarda falan mıydın?'' diye sordu Casey. Juhat ona kuşkuyla baktı. ''Beni duymadın mı sen?'' ''Tüm gazeteler yazdıydı. Yo hiç. Ne oldu ki?'' Bir ayağını ötekinin üstüne attı. Sırtını ağacının, ağacın gövdesinden ayırmaksızın daha bir hay kaykıldı. Vakit hızla akşama yaklaşıyordu. Güneşin rengi de daha zengin bir tona dönüşmekteydi. Juat tatlı bir sesle ''Bari şimdi söyleyeyim de bitsin'' dedi. Eskisi gibi papazlık ediyor olsan söylemezdim. Benim için dua falan etmeye kalkarsın diye. Şişenin sonunu dikip bitirdi. Elinden fırlattı. Kahverengi şişe tozlarının üzerinde kaya kaya gitti. ''Dört yıldır Alester'daydım ben'' dedi. Casey ona doğru döndü kumbal kaşlar gözlerinin üstüne daha birindi. Geniş anlı olduğundan fazla genişler gibi göründü. Canın sözünü etmek istemiyor ha? Kötü bir şey yaptıysan sana, sor sana sormam. Aynısını yine yapardım dedi Joad. Kavgada birini öldürdüm. Danstaydık. Sarhoştuk. Bana bıçak sapladı. Ben de bir küre kapıp oracıkta onu öldürdüm. Kafasını ezdim gitti. Casey'nin kaşları normal düzeyine çıktı. Pişman değilsin öyleyse dedi. Değilim. Yedi yıl yedim. Beni bıçakladığı için. Dört yılda da bıraktılar. Şartlı tahliyedeyim tabii. Dört yıldır ailenden hiçbir haber almadın mı yani? Yok aldım Anam iki yıl önce bir kart yollamıştı. Geçen Noel'de de ninem kart yolladı. Tanrım ama güldüydü çocuklar. Bir ağaç resmi vardı. Üzerinde de pırıl pırıl kar gibi parlayan bir şeyler vardı. Yazıları şiir olarak yazılmıştı. Mutlu Noeller, güzel yavrum. İsa gibi yumuşak, İsa gibi Müşfik. Noel ağacının dibinde benden de sana bir armağan var. Ninem herhalde hiç okumamıştı o şiiri. Sanırım elini uzattı, kartların arasından en çok parlayanı seçti. Bizim bloktaki çocuklar gülmekten neredeyse geberiyorlardı. O günden sonra bana müşfik İsa demeye başladılar. Ninem bu işi komiklik olsun diye yapmamıştı. Kart o kadar hoşuna gitmişti ki Okuma zahmetine girmemişti bile. Zaten gözlüğünü de beni içeri aldıkları yıl kaybetmişti. Belki de hiç bulamamıştır sonradan. Nasıl bakıyorlardı size? Macalester'da? diye sordu Casey. Eh, fena değil. Doğru dürüst yemek çıkıyor, temiz kıyafet giyiyorsun, yıkanacak yer var. Bazı yönleri oldukça iyidir. Zor yanı Tadınsızlık. Birden güldü. Bir herif vardı, onu da böyle şartlı salıvermişlerdi dedi. Bir ay sonra bela çıkardı diye alıp geri getirdiler. Bir ona neden kurallara uymadığını sordu. Allah kahretsin dedi herif. Babamın evinde hiç rahat yok. Ne elektrik var, ne duş, ne banyo. Kitap yok, yemekler boktan. Bizim oraya daha Oraya daha konforlu diye dönmüş. Düzenli yemek yiyebilmek için dönmüş. Dışarıda da tek başına ne yapacağına karar vere, vere yaşamak ona bir yalnızlık duygusu vermiş. Bu yüzden de bir otomobil çalmış. Hemen geri dönmüş. Joad tütün kesesini çıkardı. Kağıt destesinden bir tane kahverengi kağıdı üfleyerek ayırdı. Bir sigara sardı. Hakkı da var dedi. Dün gece acaba nerede yatsam diye düşündüm. Korkmaya başladım. Aklıma oradaki ranzam geldi. Hücre arkadaşım olacak o kıpır kıpır uykusuz ne yapıyor diye meraklandım. Birkaç kişiyle bir de müzik topluluğu kurmuştuk. İyi çalışıyorduk. Biri bize radyoya çıkın dediydi. Bu sabah baktım kaçta kalkacağımı bilemiyorum. Yattığım yerde zil çalsın diye bekler buldum kendimi. Casey kıkır kıkır güldü. İnsan bazen marongozhane gürültüsünü bile özler dedi. Sararan tozlu akşam güneşi toprağa bir altın rengi eklemişti. Mısır sapları altın tanmış gibi gözüküyordu. Bir grup serçe tepelerinde dönüp bir su başına doğru inişe geçti. Jordan ceketindeki kaplumbağa yeni bir kaçış planının uygulamasına girişti. Joad, kasketinin siperliğini buluşturdu. Artık karga kanadı gibi sivri, uzun bir görünüme bürünmeye başlamıştı siperlik. Gitmeli dedi. Güneşte yürümek istemezdim ama eskisi kadar sıcak değil galiba. Casey toparlandı. Bizim Tom'u hanedir görmedim dedi. Nasılsa bir uğrayacaktım. Uzun zamandır... Senin ailene inanç desteğini ben sunmuşumdur. Karşılığında da ikram ettikleri iki lokmadan başka tek kuruş almış değilim. Haydi gel dedi Joat. Babam sevinir seni görünce. Hep demiştir zaten. Bu adamın papaz olamayacak kadar uzun şeyi vardır diye. Ceketini yerden aldı. Kaplumbağa bumbala pabuçlar düşmesin diye sıkıştırdı. Koltuğuna kıstırdı. Casey de keten papuçlarını yakaladı. Ayaklarını o papuçlara soktu. Ben senin kadar cesur değilim dedi. Tozların arasında bir tel ya da cam parçası vardır diye hep korkarım. Ayak parmaklarımı kesmek en ürktüğüm şeydir. Gölgenin kenarında bir an bir an kararsız durakladılar. Sonra sap sarı güneş ışığının altına Kıyıya varmak için acele eden iki yüzücü gibi daldılar.